Dur sese bak Bu merdivenler iyice çürümüş Neredeyse kırılacak Aman Kırılsın pek umurumdaydı sanki Sen Bu merdivenleri her gece böyle tırmanıyor musun Aman sana ne Hem neden geldin peşimden Evin yok mu Evine gitsene Burası mı dairen Evet, evet. Hadi bana eyvallah ee, Kapıyı kapama ben de geleceğim Olmaz bu akşam uykum var hemen yatacağım İyi e ama buraya kadar boşuna mı geldim yani Hani içecektik <gülüyor> Git işine be kardeşim zorlama beni Bu akşam misafir kabul etmiyorum dedim ya İyi hey ama meyhanede kafayı çekerken böyle söylemiyordun Gidelim bizim evde de içelim diyen sen değil miydin ha? Evet evet ama şimdi de olmaz diyorum Başka zaman başka zaman hadi hadi yarın gelirsin Söz yarın Aynı saatte aynı meyhanede buluşalım Olur mu Söz mü atlatmak yok bak Tamam tamam söz dedik ya Peki Aha, Adın neydi senin İşe bak bütün gece oturup içtik ama Adını sormayı unuttum ah, Adım Cahide Cahide de Hangi Cahide Cahide diye bir kadın işte Hadi iyi geceler Adın neydi yahu? Sersem. Bütün gece benimle otur, ye, iç de adımı sormak aklına gelmesin. <gülüyor> ah, ah, erkek milleti değil mi? topununca ay Utanmadan bir de hangi Cahide diye soruyor. Hangi Cahide olacak be? Şu meşhur, anlı şanlı, büyük tiyatro oyuncusu Cahide işte. Ama, ama nereden bilsin? ...derden bilsin cahil işte. Hani bir de bilseydi ki... ...bütün gece içki içtiği... ...sonra da peşine takılıp evinin kapısına kadar... ...geldiği kadının meşhur tiyatro... ...ve sinema sanatçısı cahide olduğunu... ...acaba ne yapardı? <gülüyor> Düşer bayılırdı herhalde. Ah, Ama nasıl tanısın ki beni adam? Tanınacak halim mi kaldı? Ah cahide ah... Sen bu hallere düşecek bir ister miydin? Bir zamanlar gazeteciler röportaj yapmak için sıraya girerlerdi. Yalnız gazeteciler mi? İş adamları, yakışıklı gençler, karılarını boşayıp beni almak isteyenler etrafımda pervane gibi dönerlerdi. Hatıralarım tazelenince yine efkarım arttı. Çek bir yudum Cahide. Bu hale geldikten sonra zaten içmekten başka yapacak neyim kaldı ki? Hem beni bu hale getiren de şu kahrolası içki değil mi? Ay başım başım of çok acıdı. Öldürecek bu içki beni. Ya hastalıktan ya da böyle serhoj edip yerlere düşürerek. Kim o? Benim Cahide, Fatma, Fatma. Ah, sen misin Fatma hanım? Gel gel. Kapı kilitli değil. Ay! Her tarafım ağrıyor. Yaşlandım artık. Ah! Bu hali ne Cahide? Yere mi düştün sen? Alnım kanamış. Dur. Dur sileyim. Boş ver be Fatma hanım değmez. Bırak kanayan alnım olsun. ...kan dediğin nedir ki pıhtılaşır... ...sonra silersin çıkar... ...ama şuramdaki... ...şuramdaki... ...yüreğimdeki akan kanı... ...kim silecek ha... ...yüreğim kanıyor benim Fatma Hanım yüreğim... ...vah yavrum vah... ...bu gece gene pek dertlisin... Hı. ...ne oldu birileri canını mı sıktı yoksa... Benim canımı yıllar önce sıktılar Fatma Hanım Hem de öyle sıktılar ki Bu bedende can kalmamacasına ah, ah. Nerede içki şişesi? İçme şu zıkkımı be yavrum ah. Bak zaten yeteri kadar içmişsin <gülüyor> Bırak şu zehiri Ondan kime hayır gelmiş ki sana gelsin <gülüyor> ah, ah. Senin gibileri gördükçe öyle üzülüyorum ki Öyle deme be Fatma Hanım bu meret en iyi arkadaşım şu anda Yerin dibine batsın böyle arkadaş İyilerin iyisi de kötülerin kötüsü de arkadaştır demişler Aman. İçki de kötülerin en kötüsü bir arkadaştır Aman işte Aman be Fatma Hanım Gamımı giderip acımı uyuşturuyor ya Yeter bana bu Daha başka ne isterim ki Acıyı uyuşturmak değil iyileştirmek lazım be kızım Bundan sonra iyileşse ne yazar ki sen hiç merdivenin en üst basamağına çıktın mı? Ha? Zirveye yani. Ben çıktım işte. Zirvede her şey bir başkadır Fatma Hanım. Zenginlik, lüks, eğlence, ilgi, iltifat, kısaca şöhret. Ah, bu gece o yıllarımı hatırladım Fatma Hanım. O şöhret yıllarımı. Yani sen eskiden şöhretli biri miydin? Hmm. Evet komşu. Gel. Gel. Bak sana ne göstereceğim ne, ne, ne göstereceksin Geliyorum Bak şu duvardaki resimleri Görüyor musun Fatma Hanım Şu lüle lüle saçlara Şu alımlı güzel yüze Gülen gözlere bir bak hele Ne kadar da güzel değil Aa, Bu resim kimin biliyor musun Aa, Yok Ama sana çok benziyor Kardeşim falan mı yoksa <gülüyor> Bir zamanlar bu resmin imzalısını alabilmek için insanlar birbirlerini çiğnerlerdi. Meşhurdu bu kadın, hem de çok meşhurdu. Bir masal kadını gibiydi. Sarayları, arabaları, uşakları, hizmetçileri vardı. Parasının sayısını kendisi bile bilmezdi. Eee sonra? Erkekler onunla konuşabilmek için yarış ederlerdi. Onun yürüdüğü yola o güzelim ayaklarını incitmesin diye... ...ipekten yol halıları sererlerdi. Kolyelerden gerdanını göremezdin. Vücudunun her yanı altınla kaplıydı. E anlattığım bu kadın gerçek miydi Cahide? Hem de ne gerçek. Birçokları için düş gibiydi o. Tiyatro afişlerinde, o sinema reklamlarında... ...o gazete sütunlarında gene o vardı... Sahneler onunla doluydu. Alkışlar onun için çığ gibi yükselirdi. Hmm, demek artistti ha? Artistti ya. Tiyatro oyuncusuydu. O sahneye çıktığı zaman saatlerin tiktakları bile susardı sanki. Seyirci nefes almaya korkardı adeta. Neden? O kadar güzeldi ki. Oyunu değil, onu görmeye gelirlerdi. Peri kızı kadar güzel, bir köylü kızı kadar da masumdu. Demek bu sendin ha <gülüyor> Evet bendim Bu rüya kadın bendim işte Peki o halden bu hale nasıl düştün? Şöhret başımı döndürdü belki Belki de hayatı dünyaya hep böyle devam edecek sandım <gülüyor> <gülüyor> Ah yalan dünya Bir kitap da okumuştum ama o zamanlar gülüp geçmiştim Bilir miydin beni tarif ettiğini Ne okumuştun ki? ''Dünya haraptır, şerbetleri seraptır, nimetleri zehirli, safaları kederlidir, bedenleri yıpratır, elemleri arttırır, zevkleri geçici, halleri değişicidir.'' diye. ''Hiç unutmamışsın. <gülüyor> Unuturmayım hiç. O kitabı akrabadan bir yakınım vermişti. Bu okuduğum sözlerin altını kalemle çizmiş, dikkatimi çekmek istemişti. Daha başka şeylerin altını da çizmişti ya.'' Ona kızmış hırsımdan kitabı tuttuğum gibi yere çarpmıştım Hakikatler ağır gelirmiş insana Gel. derler ya ha, Öyle bilir miydim beni anlattığını o kitabın Bırak ağlamayı hadi Olanla ölene çare bulunmaz ha, İçmek istiyorum kendimi her şeyi unutmak istiyorum ah, ah, Ne yapsam boş yine içecek İçki demişler buna... ...bardakta durduğu gibi durmuyor ki... ...içki ve şöhret işte... ...ikisi de falan <gülüyor> oh. Yeter be kızım... ...yeter be akılsız ...içim sızlamasa yok mu... ...elimde değil işte... ...tövbe tövbe dayanamıyor... ...sen de Allah'ın kulusun... <gülüyor> Bakmayın bana diyorum Bakmayın diyorum size Bana mı diyorsun Cahide? <gülüyor> Yok sana değil Fatma Hanım şunlara <gülüyor> Duvardaki resimlere söylüyorum Bakmayın yüzüme öyle Sizler benim günahım Kirli rezil düşmanım olan Gençliğimsiniz Sizleri gördükçe aldanmışlığımı hatırlıyorum Sizlerden nefret ediyorum Nefret ediyorum Nefret ediyorum <gülüyor> Niçin aldattınız beni? Madem uçup gidecektiniz. Niçin oyaladınız beni? <gülüyor> niçin her şeyin yalan ve sahte olduğunu söylemediniz? <gülüyor> niçin? Niçin? Kime diyorsun? Bu resimlere <gülüyor> mi diyorsun? Hayır. Hayır. Uçup giden şöhretime. Bir daha gelmeyecek olan gençliğime. <gülüyor> niçin hayatın böyle sahte olduğunu biri çıkıp da haykırmadı yüzüme? Niçin? ...niçin bu hayat hayaldir diyecek bir dostum olmadı... ...niçin? <gülüyor> kabullenemiyorum Fatma Hanım... ...kabullenemiyorum işte... ...sanki her şey bir düş gibi geliyor bana... ...böyle pejmürde... ...ay yaş düşmüş bir cahide olarak yaşamayı... ...bir türlü kabullenemiyorum... ...kabullenemiyorum... <gülüyor> <gülüyor> Söyle Fatma Hanım O gençliğimi O şöhretimi geri getirebilir miyim ha? Geri getirebilir miyim Geçen mazide kalır kızım O günleri geri getirmek hmm. Ne mümkün İlahi kanunlara karşı koymak Kimin haddine Kendimi Kendimi düzeltemez miyim Şöyle <gülüyor> içkiyi bıraksam Üstüme başıma bir çeki düzen versem Ha Ah kızım ne kadar iyi olurdu elbette hey, Biliyor musun Ben hala iyi bir oyuncuyum Birkaç günlük prova yaptım Mejuliyeti bile oynayabilirim değil mi Elbette <gülüyor> yeter ki sen iste ya, Bana tekrar iş verirler mi ki Fatma Hanım Sormazlar mı boyunca yıl Neredeydin diye he? Bilmem sorarlar herhalde Ay, Yüzündeki bu acı bu kırışıklıklar Nedendir demezler mi Hayal Hepsi hayal. Yaşadığım o güzellik dolu yıllar hayal, hayal. Şişem nerede? İçkim nerede? İçmek istiyorum. Yapma kızım. Teselliyi o zıkkımda arama yine. Dost bildiğin o şey düşman sana. Anla artık. Bitmişim ben Fatma Hanım. Bile bile aldatıyorum kendimi işte Zaten hep kendimi aldatmakla geçti ömrüm Şöhret dedim, içki dedim Hiç olmazsa bundan sonra içme kızım Hem kendine de bu kadar karamsar bakma Her yaşın bir güzelliği vardır İnan bana hala güzelsin Dün geçti kızım, yarınsa meçhul O halde gün bugün onu kurtarmaya bak Oh. <Gülüyor> Neyse kızım Bana müsaade Ben artık gideyim Gerekirse yine gelirim Ama senden yine ricam İçme şu zıkkımı ah, Bunu bir başarsan kurtulacaksın ya Nafile. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> i̇çme demesi kolay Fatma Hanım Keşke bunu yıllar önce söyleseydiler, bana da bu günleri yaşamamış olsaydım. Ben bitmişim, tükenmişim artık. Nerede o meşhur Cahide, nerede şimdiki Cahide? Aslında yaşamam bile gereksiz benim. Sahi, neden yaşıyorum ki ben? Şu küçük sefil odada üç kuruş emekli maaşını şaraba yatırarak sabahtan akşama eden ben yaşamın gelecek günlerinden ne bekleyebilirim artık. Yooyo yo, yo yo, böyle olmamalı. Ben öldükten sonra da unutulmamalıyım. Dünya durdukça adımdan söz etmeliler güzeldi, Şöhretliydi Zengindi, masal kadınıydı demeliler.. <gülüyor> ama adına şöhretine layık yaşamadı saraylardan konaklardan tek odalı sefil bekar odalarına düştü içkiyle kendini kahrette diyecekler <gülüyor> desinler İ İyi de desinler kötü de desinler ama beni unutmasınlar <gülüyor> şöhretin paranın insanı tamamlamadığını bizim gibilerin bilmediği başka gerçeklerinde olduğunu öğrensinler Yo yo yazacağım yazacağım Evet evet yazacağım Hatıralarımı yazacağım Herkes tanısın ibret alsın hayatımdan önce, önce bir kadeh içeyim Ama ama yo yo yo, yo İçmeyeceğim Hatıralarımı bitirinceye kadar içmeyeceğim Ay, Ellerim Ellerim nasıl da titriyor Ama gene de yazacağım Titresi de yazacağım Çünkü çünkü bu hayat bilinmeli Ders alınmalı mı yazmaya nereden başlamalıyım? Yıllar kaçtı Hangi ayın ne günüydü? Hiç hatırlamıyorum Bildiğim şöhret basamaklarını yıldırım hızıyla tırmandığım, evli, bekar bütün erkeklerin başına döndürdüğüm yıllardı. Çiçeklere, buketlere boğuldum kadife kutular içinde hediyeler aldığım günlerden başlayacağım bu hatıralara, evet. Hep düşünmüşümdür. Acaba sahneye çıkmasaydım, şöhrete ve zenginliğe kavuşmasaydım, hayatım daha mı başka olurdu? Bu soruya bütün hayatım boyunca dürüst cevap veremedim. Genç kızlık dönemim evde genellikle geceleri geç saatlere kadar artist mecmalarına bakarak geçerdi. Düşlerimde hep sahne, şöhret, zenginlik, alkış sesleri vardı. Neyse, yılını ve ayını hatırlayamıyorum ama William Shakespeare'in ünlü Romeo Juliet'ini oynuyordum. Dur hele, Şu karşıki camdan süzülen ışık tane ne olabilir ki gecenin bu karanlığında Evet bildim Juliet bu Ey güzel yüzlüm Göster yüzünü de söndür şu kıskançayı Kessin artık seni görünce Sararıp solmayı Eyvah Konuşuyor Konuşuyor benimle işte Aa, Romeo Söyle Romeo musun sen eğer oysan dostlarından kaçıp reddeder misin kendini? Bunu yapamazsan eğer söyler misin beni sevdiğini? Seni sevmek de ne kelime? Ah ben derim ki... Kimsin sen? Böyle geceye gizlenerek sırrıma el uzatan? Şey bilmem ki nasıl söylesem. Ey güzeller güzeli. Ben de nefret ediyorum kendimden. Elimde değil ki. Sana düşmanım neden? Tanıdım seni. Hem de sesimden. Sen osun işte Romeo'sun Hoşuna gitmiyorsam eğer Al hançeri vur bana değer Söyle nasıl geldin buraya Bahçenin duvarları bir zırk gibi dikilmişken araya İşte şimdi her tarafımı kapladı yüzün. Bir de kim olduğunu düşün Düşündüm Gecenin örtüsünü bir de gönlümü Ey güzeller güzeli Sen sevmedikten sonra ne önemi var başkasının görmesi Gece harikaydın Cahide. Teşekkür ederim Cahit. İnan bana Cahide. Sen gelmiş geçmiş en büyük tiyatro oyuncususun. O kadar güzel, o kadar büyüleyicisin ki. Ya, teşekkür ederim Cahit. Çok naziksin. İltifat Aa. ediyorsun. Hayır, iltifat etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Cahide. Efendim. Şey. Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum ama <gülüyor> ben ben seni seviyorum Cahide Cahide Benimle evlenir misin Evlenmek mi Bilmiyorum hiç düşünmedim bunu Cahide ah, Yalvarırım hemen cevap verme Cahide Düşün Sonra kararını ver Hı? Yalnız seni sevdiğime inan sevgilim Seni dünyadaki her güzel şeyden fazla seviyorum Geren. Bu çiçekleri size gönderdiler Cahide hanım ne güzel şeyler. Ee, şuraya bırakın evladım. Peki efendim. Cahide. Çiçekler ne güzel değil mi Cahit? Cahide. Lütfen hislerimi. Ee, kim göndermiş acaba? Müştak Demir. Tanıyor musun bu adamı Cahit? İstanbul'un sayılı müteahhitlerinden birisidir. Çok zengindir. Cahide. Hı? Lütfen çiçekleri bırakıp da beni dinler misin? Biliyor musun Cahit? Çiçekleri o kadar çok seviyorum ki... ...elimde olsa evimin içine çiçek bahçesi yapardım. Gelin Affedersiniz Cahide Hanım yine çiçek getirdim size. Ah Bu çiçekler de mi bana geldi? Evet efendim. Getir bakayım. Kim göndermiş pek merak ettim. Buyurun. Bakayım kimdenmiş? Evet. Aa bil bakalım bu çiçek kimden gelmiş Cahit? Mutlaka cebi dolu bir hayranındandır. Kimden olacak? <Gülüyor> Mükerrem Bey'den. Milletvekilidir kendisi. Sevgi ve saygılarını sunuyor ve... ...bir akşam yemeğe çıkmak istiyor benimle. <gülüyor> Bak Cahide. Ee, bir dakika hayatım. İzin ver de şu kartları okuyayım. Nasıl istersen öyle olsun. Oku bakalım. ...şu buketi de ses sanatkarı Mahalle Hanım göndermiş... ...başarımdan dolayı kutluyor beni... ...affedersiniz Cahide Hanım... ...bunu da size vermemi söylediler... ...nedir o? Bilmiyorum efendim buyurun... ...Allah Allah bir paket... Hı, ...açalım bakalım... ...pek merak ettim ne var acaba içinde... Ah, ah, ah, ...aman yarabbi şuraya bak Cahit, ...gözlerime inanamıyorum... ...bu, bu bir pırlanta... ...bir hazine bu... Ah, teşekkür ederim evladım ee, gidebilirsin Peki efendim Harika bir şey harika <gülüyor> Cahide artık dinler misin beni ah, Kim bilir kaç bin liradır bu pırlanta Cahit Kim göndermiş olabilir ki Bana soracağına içine bak Herhalde gönderen içine kartını koymuştur <gülüyor> Kimse babasının hayrına böyle pahalı <gülüyor> hediye yollamaz Tabii tabi ya kartını yollamıştır Heh, Buldum işte e, Kimmiş bu para babası Muzaffer Şahin Hı, Tanımıyorum sen kim olduğunu biliyor musun Cahit? <gülüyor> Biliyorum tabii. Karun kadar zengin bir adamdır. Beş on tane fabrikası varmış. Bugüne kadar altı tane evlilik geçirmiş başında. Sen nereden biliyorsun? <gülüyor> Gazetelerin sosyete sayfalarını okuyacak olursan sen de tanırsın. Her gün başka bir kadınla resmi çıkar gazetelerde. Verdiği partiler de dillere destandır. Ha demek bu kadar ünlü biri ha? Evet öyle. <gülüyor> Cahit, sevgilim. Ne kadar büyüleyici bir gerdanlık değil mi Cahit? Allah aşkına Cahide, biraz da bizden söz ha? Şu çiçeklerle gerdanlı bir tarafa bırakır mısın lütfen? Evet, evet, evet. Seni dinliyorum Cahit. Seni seviyorum Cahide. Seni deliler gibi seviyorum. Bak Cahit. Suss yalvarırım sus. Şimdi değil. Yarın bilir bana kararını. Eğer benimle evlenmeyi kabul edecek olursan dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. İnan bana. Ha, yeter Yeter bu gece ne kadar çok kapı çalındı Girin Affedersiniz Cahide Hanım Gene mi çiçek Neredeyse kendimi gül bahçesinde sanacağım ayol Getireyim mi efendim ee, Getir bakalım bu seferki de kim dermiş ki görelim. Buyurun efendim Hı, Teşekkür ederim gidebilirsin oğlum ha, Ben de gidiyorum İyi geceler Cahide Gidiyor musun İyi geceler Cahit Bu çiçekler de Muzaffer Bey'denmiş Adam beş dakikada bir çiçek gönderiyor aynı hoş Giren Affedersiniz Cahit Hanım Bibey sizinle görüşmek istiyor Odanızı alayım mı Kimmiş yavrum Filmciymiş galiba Ne filmci mi ha Çabuk çabuk içeri al Peki efendim Aman Allah'ım olacak iş mi bu bir filmci benimle görüşmek istiyor ha Acaba kıyafetim nasıl saçımın topuzunu açsam mı acaba Ay bilseydim makyajımı silmezdim Aa, Buyurun efendim giriniz Cahide Hanım ee, Buyurun efendim Efendim adım Nazım Yeşilçam Film Şirketi'nin sahibiyim Aa, Memnun oldum efendim buyurun, buyurun sizi dinliyorum ee, Bu gece sizi seyrettim daha doğrusu seyrettim değil de adeta kendimden geçtim. İnanın bana o kadar güzeldiniz ki... <gülüyor> ...bir Juliet'te ancak bu kadar güzel ve masum olabilirdi <gülüyor> Teşekkür ederim Nazım Bey, iltifat ediyorsunuz. <gülüyor> Daha önce hiç bir filmde oynadınız mı Cahide Hanım? E, hayır, oynamadım. <gülüyor> o halde ilk filminizi çevirmenizi istiyorum sizden. Eğer kabul ederseniz... ...Türk sineması şahane bir kadın kazanmış olacak. Şey, bilmem ki... ...hiç düşünmemiştim böyle bir şeyi... ...ama neden olmasın? <gülüyor> Kabul ediyorsunuz Kararımı yarın Yarın söylesem Benim mazur görür müsünüz efendim Rica ederim Cahide hanım Yarın akşam oyundan sonra sizi almaya gelmeme izin verir miydiniz e Bu arada kararınızı da bildirmiş olursunuz Memnuniyetle efendim Lütfen şu çekide kabul buyurunuz efendim Çek mi Ama bu İyi geceler efendim Aman Allah'ım bir çek bu Acaba kaç liralık <gülüyor> Olamaz tam iki bin lira Gözlerime inanamıyorum İki yüz bin liram var şimdi ha? Yaşasın şöhret para Zenginlik itibar Allah'ım kapalı kapılar Açılmaya başladı Ne Shakespeare'in Romeo Juliet'indeki Juliet rolüyle şöhretin basamaklarını korkunç bir hızla tırmanmaya başladım. Artık herkes peşimdeydi filmciler, altın, gümüş, pırlanta hediye yollayarak gönlüme girmeye çalışanlar, herkes ama herkes benim peşimdeydi. Gazeteler ve sanat dünyası benim bu ani parlayışımı konuşuyor. Kimi takdir ediyor, kimi de kıskançlığından ne yapacağını bilemiyordu. Bu çabuk şöhret başımı döndürmeye başlamıştı. Peşimden kovalayanların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Gönderdikleri hediyelerse aklımı karıştırıyordu. Ama bütün bunlara rağmen Cahit de sonunda evlenmeye karar verdi. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda dünyanın en mutlu insanı benim. Sen de mutlu musun Cahide? Ah tabii. Seni öpebilir miyim Cahide? Biliyorsun nikahta adettir damadın gelini öpmesi. Tabii. Artık karı kocayız biz. Deli mi bu kadın Allah aşkına Cahide mi niye deli olsun Kızım daha düne kadar Cahide ayaklarına kapandıran Yalvartan bu değil miydi Cahit ona evlenelim dedikçe O kendisine erkeklerden gelen hediyeleri gösterip Nispet yapmıyor muydu Orası öyle Cahidin Cahide'ye sıra sıklama Aşık olduğunu tiyatroda bilmeye mi var Ama sonunda evlendiler işte Hayret vallahi Senin peşinden yüzlerce zengin erkek koşsun Her gece sana pırlantalar Altından hediyeler gelsin <gülüyor> Sen tut bizim tiyatronun pısırık Cahit'iyle evlen Böylesine deli denmez de ne denir? Neden böyle söylüyorsun İlgün? Cahit hem yakışıklı hem de çok iyi bir insan Belki sana yavan geliyor şimdi ama Cahit eden bir boşansın ben onunla evlenmeye hazırım Şaştınız değil mi Cahit'le evlenmeme? Önceleri buna ben bile şaşmadım desem yalan olur. Onunla niçin evlendim bilmiyorum. Kim bilir belki de yalvarmalarına dayanamamıştım. Ama çok iyi bir insandı Cahit. Her şeye rağmen bütün hayatımın en mutlu ama en kısa günlerini kocam Cahit'le geçirdim. <gülüyor> Niye mi kısa dedim? Çünkü Cahit hastaydı. Önceleri iş olsun diye evlendiğim ama sonradan deli gibi sevdiğim Cahit'i amansız bir hastalık pençesini almış benden koparmaya çalışıyordu. <Gülüyor> ah, i̇lacını vereyim mi Cahit? ...bir faydası olmuyor ki. Öldürecek bu öksürük beni. Öldürecek. Tiyatroda ne var ne yok Cahide. Hep aynı. Bol seyirci ve bol alkış. Ha, arkadaşların hepsinin sana selamı var. İyileşip tekrar tiyatroya dönmeni bekliyorlar. İyileşmek mi dedin? Hı hı. Cahit Evet evet sevgilim Bunu sana söylemek çok zor Cahit Günlerdir Hastalandığımdan beri düşünüyorum bunu Her gece senin tiyatro dönüşünü bekliyorum Ve Bu gece mutlaka söyleyeceğim onu diyorum ama Bir türlü dilim varmıyordu Bana ne söylemek istiyorsun Cahit <Gülüyor> Benden Ayrılmanı istiyorum Cahit Ne Neler söylüyorsun sen Biliyorum Ben artık ayağa kalkamam Bu öksürük alelade bir öksürük değil Hastalığımın ne olduğunu da biliyorum Şurada yaşasam yaşasam çok çok birkaç gün daha yaşarım o kadar Ama sen Aa, Saçmalama Cahit <gülüyor> Evlilik, sevgi, aşk sadece iyi günlere ait şeyler değildir Bugün sen hastaysan yarın da ben hasta olabilirim Bana teselli vermeye çalışıyorsun ama nafile Öleceğimi hissediyorum Öksürgen ciğerlerim ağzıma geliyor Yalvarırım Yalvarırım ayrılalım Cahide. Ne olursun Sen bu gece baya evhamlısın Dur sana seninle birlikte oynadığımız bir oyundan Bazı bölümler oynayayım mı ister misin ha? Hayır ha Hayır Hayır hatırlatma bana tiyatroyu Sen ve tiyatro Hayatta sevdiğim iki varlık şu anda ikisinden de öylesine uzam ki Tiyatroyu düşünmek Sana ise dokunamamak beni kahrediyor Cahit Ben yanındayım ya Cahit Karınım senin dokunabilirsin öpebilirsin Kollarını alabilirsin beni Ay, yo, yo, yo. Hayır Seni de kendi hastalığıma ortak edemem Cahit Sen <Gülüyor> o kadar güzel O kadar diri ve hayat dolusun ki seni hasta görmeye bile dayanamam. Biliyorsun. Keşke bir çocuğumuz olsaydı diyorum. Hemen. Ve bana benzeseydi. Ve ben öldükten sonra benim bir kopyam kalsaydı senin. Ya Rabbi, ne egoist ve bencil bir adamım. Ya. Acaba dünya dünya olalı benim gibi bir aşık. ...benim gibi delicesine seven bir adam... ...ve benim gibi... Yeter, yeter artık... ...yeter... ...beni de kahretme Cahit... ...ve benim gibi... ...hayattan... ...sevdiğinden umudunu kesmiş... ...yatağa bağlı... ...kıskanç bir koca... ...sen yokken... ...hep düşünüyorum Cahit... ...geceleri yürüyecek dermanım olsa... ...tiyatroya geleyim diyorum... Sana alkış tutan o elleri kırayım Sana iştah ve beğeniyle bakan o gözleri kör edeyim Senin için düşünen beyinleri balyozla dağıtayım diyorum Aa, Yeter, yeter Cahit, yeter Yalvarırım <gülüyor> sus, üzme beni Üzme, beni, beni bu kadar kıskandığını, bu denli sevdiğini bilmiyordum Ben seninle evlendiğimde ömrümü kısalttığımı biliyordum Öleceğim ben Çünkü ölmem gerek Hayatta arzu ettiğim en büyük şeye kavuştum. Sana, sana Cahide. Dünyadaki mutlulukların en görkemlisine sahip oldum. İşte bunun için ölmem lazım. Yaşayan dünyada üzerinde hangi insan böyle şeylere sahip olabilir ki? Hangi insan? Bu mutluluğumun kısa süreceğini biliyordum Cahide. Ama ne fark eder Dünyanın en güzel Kadınına sahip oldum ya Mutlu oldum ya Tamam Tamam sevgilim Tamam İyisin değil mi İyisin İyiyim Cahide, Cahide gidiyor musun? Evet, evet sevgilim. <gülüyor> bir saat sonra oyun başlayacak. Bu gece hiç gitme sen diyeceğim ama sen yalnız bana ait değilsin ki. Seni bekleyen seyircilerim var. Biliyorum bana. Merak etme hayatım. İki üç saat sonra tekrar yanındayım. Bu gece içimde acayip bir his var Cahide. <gülüyor> Cahit, Cahit. <gülüyor> Cahit. İyi misin ha? Bilmiyorum. Allah'ım evde de kimse yok. Oyunun başlaması neyse bir saat kaldı. Ne yapsam acaba? Git hadi. <gülüyor> Git Cahit. Git. Seni bu halde bırakıp da nasıl giderim Cahit? Ama ağzından kan gelmiş senin. Boş ver. Geç kalacaksın Cahit. Durma git. Hadi git. <gülüyor> Gitmen gerek. Orada seyircilerin bekliyor seni. İyi değilsin Cahit. Cahit sevgilim. Ay. Dur dur da ilacını vereyim. Şurubunu içireyim sana. <gülüyor> Belki de iyi gelir. Hayır, hayır bırak kalsın. Dur. Birkaç dakika daha seyredeyim seni. Belki de bu son görüşümdür seni Cahit. <gülüyor> Ne kadar güzelsin karıcığım Saçların ipek gibi Ya gözlerin Ya yüzün Neden, Neden? Kısa sürdü bu mutluluk Nasıl Nasıl ayrılacağım senden <gülüyor> <gülüyor> Hadi giderdik. Oyunun başlamasına yarım saat kal. Hayır gitmeyeceğim Seni böyle ölüm döşeğinde bırakıp gidemem Cahit Mecbursun bana Cahit Biraz Biz Biz tiyatrocular kendimize ait değiliz Biz de seyircinin malıyız Bizim sahibimiz onlardır Onlara saygı duymak zorundayız Çünkü onlarla varız biz Hadi Hadi git Cahit Cahit git. Cahit Bekleyeceğim seni Cahit. Cahit Cahit Cahit Sevgilim git Hadi git artık Seyirciler Seni Cahit Cahit Cahit Sevgilim Cahit hayır, hayır olamaz öldü Öldü neden neden öldün Benimle evlen diye yalvaran sen değil miydin Cahil Şimdi neden öldün Allah ım, Allah ım, ne yapacağım şimdi ben Saat Saat kaç oldu Aman Allah Oyunun başlamasına 20 dakika kalmış Kusura bakma sevgili. ...gitmem lazım... ...biliyorsun bu bizim kaderimiz... ...sen haklısın... ...biz seyirciye ait insanlarız... ...onlarla varız... ...Baldom... ...Baldom nerede... ...buradaymış... ...affet, affet beni Cahit... ...seni yalnız bırakıyorum sevgilim... ...acaba zamanı geldiğinde... ...ben de böyle yalnız... ...kimsesiz mi Ya ...yarabbi ölüm ne kadar da yakışmış ona... Sanatçının kaderi bu. Ölümüzün başında bile bekleyemiyoruz. Allah, sen bu gece bana oyun oynayacak güç ver. Onu yani kocamı ölmüş halde bırakarak tiyatroya gelmek zorunda kalmıştı. O gece seyircileri her zaman olduğu gibi büyülerken onlar içimin katıla katıla ağladığını bilmiyorlardı. Sevdiğim adamın ölümü ardından ağlarken kostümlerimi giyiyor, makyajımı yapıyordum. Tabii ölenle ölünmüyordu. Bu acıyı kısa zamanda unutmuştum. Sahne, şan, şöhret, alkışlar beni bekliyordu. Cahidi ise bekleyen bir şey kalmamıştı. Şöhretim gün geçtikçe biraz daha artıyordu. Gelen hediyelerin haddi hesabı yoktu. Ya çiçekler? <gülüyor> Evim çiçek bahçesine dönmüştü. Hayranlarımın sayısı her geçen gün artarken beni çekemeyenlerin, kıskananların sayısı da bir o kadar artıyordu. Hakkımda illeri geri dedikodu yapmaya başlamışlardı. Bazıları ise kocalarıyla gezip tozmama kadar vardırıyordu yalanlarını. <gülüyor> Oysa hayatımda bir tek erkek yoktu benim. Şu pudreyi versene Suna. Ay bıktım vallahi, her gece aynı şey. İnsana her yemekte kuru fasulye yemek gibi geliyor sahneye çıkmak. Al benden de o kadar Nilgün... Hele sahneye başrol oyuncusu değil de bizim gibi figüran olarak çıkarsan hiç çekilmiyor tiyatro oyunculuğu. Ya şans işte kızım. Dünyaya bir daha gelecek olursam şanlı şöhretli bir başrol oyuncusu olarak gelmek isterim. <gülüyor> o zaman paran da olur sevgililerin de olur. Erkekler peşinde sigara kuyruğuna girer gibi girerler de hediyeler de gırla gider. <gülüyor> Başkalarından ne farkımız var bizim anlamıyorum. Eee kızım başrol oyuncusu olmak kolay değil bir kere cömert olacaksın önüne gelene gülücükler dağıtacaksın ve de her akşam birisiyle yemeğe çıkacaksın değil mi yoksa iyi bir tiyatro oyuncusu olmak yetenekli olmak iyi oynamak şart değil anlıyorsun ya sunacığım herkese karşı iyi olmak önemli Deminden beri sizleri dinliyorum hanımlar. Şimdi de siz beni dinleyin. Az önce saydığınız o meziyetler başrol oyuncusu olmak için yetseydi şimdi siz çoktan başrol oyuncusu olmuştunuz. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim tiyatro gibi eskiye dayanan ve halkı eğiten bir sanat dalını bu kadar ucuzlatmayın. Bizler sanatçıyız. Tiyatro kolektif bir sanat dalıdır. Rolün küçüğü büyüğü diye de bir şey söz konusu değildir. Önemli olan iki perdelik, üç perdelik bir oyunla halkı eğlendirebilmek, güldürebilmek, ağlatabilmek ama her şeye rağmen bir şey vermektir amacımız. Şimdi de tiyatro dersi mi veriyorsun bize? Bugün varsak yarın yokuz. Birbirimizi iğneleyerek, çekiştirerek bir yere varamayız. Bir zamanlar gönülleri fetheden, fırtına gibi esen nice aktör ve aktrisler artık aramızda yok. Öldüler çünkü. Ama ölmeyen onların adıdır. Şöhretleridir. Cahide Hanım size bir zarf gönderdiler. Zarf mı? Ne zarfı ver bakayım. Buyurun efendim. Sağ ol. Bakalım ne var içinde. Aa, anahtar çıktı içinden. Hem de iki tane. Bir de mektup var. Ne yazıyor bakalım. Sultanım... Size layık olmayan iki hediye aldım. Birisi nişan taşındaki bir dairenin anahtarı, diğeri ise galeride adınıza almış olduğum son model bir arabanın anahtarı. Eğer naçiz hediyeleri kabul edecek olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bu evde araba anahtarını gönderen miras yedi kimmiş pek merak ettim. Adı Muzaffer Şahin. Kendisi fabrikatörmüş. Hayatımda ilk defa böyle bir hadiseye şahit oluyorum. Ee, hayırlı olsun Cahide. Şimdi bir evin ve bir araban var artık ha. Adam babanın oğlu değil ya bu hediyeleri sana boşuna almamıştır. Herhalde bir istediği vardır öyle değil mi Cahide? E, birinci zil çaldı. Hadi Suna biliyorsun perde bizimle açılıyor. Ama biliyorum. Hadi kızlar yalnız bırakalım tiyatromuzun kraliçesini O şimdi namus kavramıyla hediyeler arasında bir tercih yapmak zorunda çünkü <gülüyor> Çok şükür gittiler Ne arsız ne edepsiz şeyler Buyurun Bağışlayın beni Cahide Hanım Sizi görmemek için ne kadar gayret saffettiysem de başaramadım bunu Kimsiniz beyefendi Efendim adım Muzaffer Şahin. Ay. Siz miydiniz o beyefendi? E, sizi tanıdığıma çok memnun oldum efendim. Aylardır her gece buraya geliyorum Cahide Hanım. Her oyununuzu defalarca bıkmadan, usanmadan seyrediyorum. <gülüyor> Biliyorum. Odam her gün taze çiçeklerle doluyor. E, sayenizde hem bu soyunma odası hem de evim çiçekçi dükkanına döndü. E, beni fazla şımartıyorsunuz. Hele az önce gönderdiğiniz o pahalı hediyeler... Rica ederim. Sözünü bile etmeye değmez. Size az bile... Eh, biliyorum siz daha değerlilerine layıksınız ah, Teveccüh buyuruyorsunuz efendim Bakın Cahide Hanım Sanırım benim kim olduğumu öğrenmişsinizdir Süslü püslü laflar etmeyeceğim Kısacası sizinle evlenmek istiyorum ha, Ne? Benimle evlenmek mi istiyorsunuz? Evet A Bana e bu şerefi verecek olursanız Sizi dünyanın en mutlu insanı yaparım Şey bilmem ki Çok ani oldu Düşünmem lazım Tabi düşünün siz karar verinceye kadar gene odanız çiçeklerle bezenecek ve gene şaşıracağınız birçok hediyeler alacaksınız benden. Ve ben gene her gece sizi tiyatro koltuklarından ayakta alkışlayacağım. Ah çok teşekkür ederim Muzaffer Bey çok naziksiniz. Ee, şimdilik iyi geceler Cahidanım. Kararınız beni de sizi de dünyanın en mutlu insanı yapacaktır. İnanın bana. Dediğimde bu değil miydi? Şan, şöhret, zenginlik. İşte sonuncusu da ayağıma kadar geldi. Fabrikatör Muzaffer Şahin'le düğünümüz gerçek bir kralla kraliçenin düğünü gibi olmuştu. Sonra ver elini dünya seyahati. Gemiler, uçaklar, trenler, yeni yeni elbiseler, renk renk arabalar, yazlık kışlık evler. Kısacası halkın imrendiği, kıskandığı bir yıldız olup çıkmıştım. Tiyatronun yanı sıra üst üste filmde çekiyor, ünüme ün katıyordum. İnanılmaz bir düş aleminde yaşıyordum. Ama her güzel şey gibi bunun da bir son olmayacak mıydı? Olacaktı tabii. Oldu da. Benim için canını vereceğini söyleyen ayaklarıma kapanan kocamın gerçek yüzünü çok geçmeden öğrendim. O ihtiras uğruna her şeyi yapabilecek tıynette bir insandı. Para ile elde edemeyeceği hiçbir şey yoktu. Ama arzuladığı tek bir şey vardı. O da politikacı olmak. Devleti yönetmek, politikaya girmek istiyordu Benimle evlenmesinin bir sebebi de buydu zaten Bu evlilikte güzel olan bir tek şey vardı Bir çocuğum olmuştu Kızım Nazlı Onu o kadar çok seviyordum ki Nazlı benim her şeyimdi Beyefendi geldi mi acaba? Hayır efendim. Peki kızım Nazlı nerede? Uyuttum efendim. A, a, niçin? Daha vakit erken. Kızımı görmek isterim ben. Beyefendi küçük hanımın erken yatması için talimat verdi. Peki öyle olsun. A, ben bakarım. Alo buyurun. Evet evet. Benim beyefendi buyurun. Aa, teşekkür ederim, çok naziksiniz. Yok, bu yakınlarda imkansız efendim. Hayır. Sen çıkabilirsin dedi. Peki efendim. Evet, biliyorum, biliyorum beyefendi. Parti genel sekreterisiniz ama bu bir şeyi değiştirmez. Nasıl? Sizinle akşam yemeği yememde bir mahsur yok mu? Ne demek istiyorsunuz? Ben evli bir kadınım. Eğer kocam bu söylediklerinizi duyarsa... A Anlayamadım. Sizinle yemeğe çıkmamı kocam mı söyledi? Delirmişsiniz siz. İnanamıyorum. Kocam nasıl olur da bir erkekle yemeğe çıkmama izin verir? Sapıttı Muzaffer, resmen sapıttı. Yarabbi bu adamla evlenmekle ne büyük bir hata etmişim. Dua etsin ki kızım var. Yoksa bir saniye bile bu adamla aynı çatı altında kalmam. <gülüyor> <gülüyor> gel gel on, <gülüyor> dakika da Vay vay aslan karacığım. Hey. <gülüyor> nedir o surat hali bakayım ha? Muzaffer, nedir bu halin? <gülüyor> ne varmış halimde? Bak kimi getiririm. <gülüyor> <Gülüyor> evet şey, bu bey bizim partinin ikinci başkanıdır. <Gülüyor> Sen de partinin il başkanı da yerin dibine girsin Defolun Defolun diyorum Şahide <gülüyor> Neyin var senin yavrum Bak, Çok ayıp oluyor ama yani Misafirimize böyle davranamazsın, öyle değil mi İyi akşamlar Şahide Hanım Ben sizin çok eski bir hayranlısı Dışarıda yaptığın rezillikler yetmiyor da Şimdi eve adam mı taşımaya başladın Muzaffer <gülüyor> Misafirimize daha nazik davran yoksa... Defol, defolun diyorum size. Sizleri gördükçe midem bulanıyor. Ya Muzaffer... Hmm. Hani senin karan sessiz... ...muhani salamanızık hmm. Bu ...muhanamanızık kadın. Hmm. Ben gidiyorum arkadaş. Teessüf Dur ya, dur. Sen ne yaptığının farkında mısın ha? Bu soruyu sen değil ben sana sorayım. <gülüyor> sen ne yaptığının farkında mısın ha? Sende hiç utanma gurur haysiyet namus yok mu be adam? Bağırma kapat çeleri. Ne olmuş yani adama biraz iyi davrandıysak ölmezdi ya ha? Adam koca partinin ikinci başkanı diyorum sana. Onun sayesinde meclise girecektim ben. Şimdi her şeyi mahvettin, her şeyi. Sen iğrenç, pislik adamın birisin Muzaffer. O politik çıkarların uğruna karısını satan bir erkeksin. Anlaşıldı. Sen lafla yola gelmeyeceksin. Al bakalım, ah! ah! Dur, vurma. Vurma, vurma diyorum. <gülüyor> Alsana. Ah! <gülüyor> İnşallah bu aklını başına getirmiştir ah! seni. Veda! Haber getirdiğim misafirlere böyle kava davranacak olursan öldürürüm seni. Anlıyor musun beni? Öldürürüm seni. Oğlumcuk hatta aşağı atar, intihar sürme. Ya Rabbi! kanarak bu adamla evlenmekle ne büyük hata etmişim. Kendi cezamı kendim çekiyorum şimdi. Anne Anneciğim Nazlı kızım yavrum Anne <gülüyor> anneciğim. Yavrum bir tanem benim Canın acıdın mı anneciğim <gülüyor> Bir bir şey oldu mu Yok yok bir şey olmadı Peki sen uyumuyor muydun neden kalktın yavrum Babamla senin sesine uyandım anneciğim <gülüyor> Babamı hiç böyle görmemiştim Seni niye dövdü <gülüyor> Anlatsam da anlamazsın ki Yavrum daha çok küçüksün Hadi git yat artık sen Ama anneciğim <gülüyor> Basmur olmuş acıyor mu Acıyor acıyor ama Acıyan yüzüm değil yavrum Yüreğim kanıyor yüreğim Hadi yavrum git yat uyu Bu geceyi de unut Anne baba arasında olur böyle şeyler Peki anneciğim İçki, bir yudum içki içeceğim. içim yanıyor, içicim. Bu pislik hayata içmeden tahammül edemem artık, içicim, hep, hep içicim. <Gülüyor> Ve. İlk düşüşüm, uçuruma doğru attığım ilk adım o gece başlamıştı. Artık teselliyi içki şişelerinde aramaya başlamıştım. Bir zamanlar arzuladığım şan, şöhret, zenginlik artık umurumda bile değildi. Film çalışmalarım da aksıyordu. İçkinin mahvettiği yalnız ruhum değil. Onun dışa vuran çirkinliği de söz konusuydu. Gözlerimin altı morarmış, ağzımın kenarlarında çizgiler peda olmuştu. Eskisi gibi gazetecilerle konuşamadığımdan resimlerim de çekilmiyor, dolayısıyla adımdan da söz edilmiyordu. Bu zirveden aşağıya doğru hızlı bir düşüşüm belirtisiydi. Sahip olduğum her şeyi ama her şeyi elimin içinden kaçıp gidiyordu. Benim güzel kızım da buradaymış. Ne yapıyorsun bakayım? Anne, anneciğim. Korkma, korkma kızım. Bir şey olmadı. Ayam, isemliğe takıldı da. Küçük hanım buraya gelin. Yanıma gelin. Ama Gel buraya. Bana bak, korkuluk suratlı kara. İğreniyor musun yoksa benden ha? Ne? Neden kızımı yanıma yaklaştırmıyorsun bakayım Bana kızmayın efendim Beyefendi küçük hanımın sizinle görüşmesini yasakladı Bırak beyefendi Yerin dibine girsin öyle efendi Nazlı yavrum Gelsin şöyle doya doya bir seveyim Ne kadar da büyümüş Güzelleşmişsin sen O elindeki bardağı bana verir misin anneciğim Bardağı mı Bırak bırak Dadın dadın alır Al şu bardağı sonra da terk et burayı Kızımla ba baş başa kalmak istiyorum Ama hanımefendi Aa, Defol dedim defol nasıl mı kimse alamaz elimden Hadi anne Bana tutun da yerden kaldırayım seni Ay yok bırak böyle kalalım yavrum Güzelli yavrum bir tanem benim <gülüyor> canım kaç yaşın da oldun sen bakayım altı unuttun mu yok sen canım <gülüyor> şu zıkkım içki neleri unutturmuyor ki insana yavrum bir tanem güzel kızım <gülüyor> biliyor musun doğduğunda topaç topaç kadar bir şeydin. ''Hemşire seni yanıma getirdiğinde gözlerin daha açılmamıştı bile. Mini minicik bir şeydin. Yumuk yumuktum. Oh, her ana gibi koklayamadım seni. Mikrop kabar diye özel odaya almışlardı seni.'' Hiç anasından yavrusuna mikrop geçer mi? Zenginlik işte, soyluluk gösteriş. gösterim süt doluydu da baban artist kadın çocuk emzirmez diye. Sana süt vermeme bile izin vermemişti. <gülüyor> Yavrum benim, güzel kızım. Yıllar sonra seninle böyle kucak kucağa geldiğimizde beni böyle sarhoş görmeni istemezdim ama oldu bir kere. Neden içiyorsun anneciğim? İçmesen olmaz mı Ben içmeyeyim de kimler içsin yavrum Dadını duydun Baban seni bana göstermek istemiyormuş Her şeyimi İyi olan her şeyimden başka Bir de seni kaybedersem Kim arkadaşlık edecek bana Kim derdimi Üzüntümü paylaşacak Nazlı <gülüyor> Çabuk buraya gel Baba. Kalk dedim sana Anne diye sarıldığın şu kadının haline bak. Ya sen? Bir an olarak kızınla bu haldeyken konuşmaya utanmıyor musun? He? Babacığım. Çabuk odana git Nazlı çabuk. Ne olur biraz daha annenle kalayım lütfen. Sana odana git ve dadınla otur dedim. Bir daha seni annenle bir arada görmeyeceğim. Biliyor musun Muzaffer? Senden iğreniyorum, tiksiniyorum senden. Ayrılacağım senden <gülüyor> İstediğin yere gidebilirsin Cahide Ama kızımı da alacağım giderken Onu sana bırakmayacağım Kızı alamazsın Onu yetiştirmeye eğitmeye muktedir değilsin sen Bu evden istediğini alabilirsin Ama kızımı asla Ay, Bana ahlak dersi verene bak Sevsinler Ben muktedir değilim ama Sen kızımı iyi bir şekilde yetiştirmeye Muktedirsin ha. <gülüyor> Politika için karısının erkeklerle yemeğe çıkmasına izin veren sen değil misin? Ha, değil misin? Yeter, <gülüyor> yeter. Neyle bakacaksın ona ha? Kendini hala ne sanıyorsun sen? Cahideyim ben, Cahide. Daha unutulmadım. Seyircilerim beni unutmadı. Tekrar tiyatroya dönerim. Filmler çeviririm. Şöhretimi sağlarım. Dilediğim gibi zengin bir şekilde kızımla yaşarım ben. <gülüyor> Şu haline bak. Hala geçmişte yaşıyorsun sen. Senin yalnız adın Cahide artık. Senden geriye kalan sadece adın. Hangi suratla, hangi kafayla gireceksin tiyatroya? Sen kendini yemiş, bitirmişsin artık. Film şirketim var, film çeviririm. Gene para kazanırım. Sana muhtaç değilim, olmayacağım da. Bu akşamdan itibaren artık film şirketin de yok senin. Zaten şirket senin değildi ki. Sen sadece şirketin başkanıydın. Bugün şirketi de kapattım. Ne yapacaksın şimdi he? Seni alçak. Seni namussuz. Geberteceğim seni. <gülüyor> Al. <gülüyor> sakın. Sakın bir daha bana vurmaya kalkışma Cahide. Yoksa yüzünü tanınmayacak hale getiririm senin. Şimdi o kulaklarını aç da beni iyi dinle. Yarın avukatımı çağıracağım ve boşanacağız. İtiraz etmeyeceksin. Sana istediğin kadar da para vereceğim. Nazlı ise yarın sabah Avrupa'ya gönderiyorum. Yanında dadısı da olacak, tamam mı? Yapmamız Affer. Beni kızımdan ayırma yapma bunu da, evin evinde her şeyinde senin olsun ama kızıma dokunma onu benden ayırma yalvarırım sana yapma bunu Yeter yapma. boş yere tartışmayalım Her şeyimi aldın elimden canımdan çok sevdiğim tiyatroyu sinemayı şanımı şöhretimi ama kızımı alma benden muzaffer ben unsuz yaşayamam bırak onu bana Göreceksin bak içkiyi de bırakacağım Onun için iyi şefkatli Bir anne olacağım hmm, Sen bitmişsin <gülüyor> tükenmişsin Sen içkinin kurbanı olmuşsun artık Senden kimseye kendine bile Hayır gelmez artık Çekil ayağımın altından Çekil <gülüyor> Anne Anneciğim. Anneciğim Nazlı Yavrum kızım benim Zengin ama ahlaksız kocamdan Bir celsede ayrılmıştım Kızım hariç Her şeyi verdi bana Ev verdi para verdi ...ama yaşayan en değerli şeyi... ...kızımı vermedi... ...ve sonra beni o ünlü cahidi... ...mum gibi eriten... ...içki günleri başladı artık... ...kısa zamanda... ...alkolik olmuştum... ...içmeden yapamıyordum... ...ayık olduğum her saat... ...beni mazimle hesaplaştırıyor... ...kahrediyordu... ...öyle bir an geldi ki... ...artık kimse hatırlamaz tanımaz oldu beni... ...haklılardı... ...aynaya baktığım zaman... Ben bile tanıyamıyordum kendimi. Üstümde kirli bir pardesi, yırtık bir pavuç, kirden süpürgeye dönmüş saçlar, sararmış dişler, alkolün etkisiyle sürekli titreyen eller, İçki ve şöhret ikisi beni bu hale getirmişti. Ne o İbrahim bugün pek kederlisin. Gözlerin hep kapıda onu mu bekliyorsun? Evet. Kaçta gelir buraya? Birazdan düşer. Hiç sektirmez her akşam gelir ve meyhane kapanıncaya kadar da kalır. Zavallı kadın. Ona öyle acıyorum ki barba. Niçin? Onda öyle bir şey var ki bunu anlatmam çok güç barba. Evet biraz yaşlı ama yine de yüz hatları çok güzel. Sonra Sonra çok da garip bir hali var. Nasıl söylesem... Yüzündeki o vaktinden önce meydana gelmiş çizgilerde belki de hiç öğrenemeyeceğimiz bazı sırlar var. İyi bir kadındır ama. Her akşam gelir içer. Mezesi sadece sigaradır. Peki kimdir? Ne iş yapar? Nerede oturur? Tanır mısın onu barba? Duyduğum kadarıyla eskiden çok zenginmiş. Çok da çile çekmiş. Ama işin aslını bilen yok. Kimi diyor var kadını, kimi diyor hapisten yeni çıkmış. Kimi diyor eskiden artistmiş. Kim bilir başına neler geldi de bu batak hayatı düştü zamanı çok masum bir hali var ama İşte geldi senin ki İbrahim Sahi mi Barba Vodka getir bana Tabi İyi akşamlar e, Masanıza oturabilir mi Canın oturmak istiyorsa otur Masa boş zaten Gözlerim hep kapıdaydı Sizin gelmenizi bekliyordum. Neden e, Bakın bunu anlatmak çok zor İlgi mi çektiniz sizin gibi bir kadının böyle pis bir meyhanede bulunması dikkatimi çekti. <gülüyor> Benim gibi bir kadının mı? Benim şuradaki diğer kadınlardan ne farkım var ki? Kıyafetime, papuçlarıma saçıma, başıma baksana... ...böyle bir kadın ancak böyle bir meyhaneye yarışır. <gülüyor> siz ne derseniz deyin. Siz buraların insanı değilsiniz hanımefendi. Kimsiniz siz? Adınız ne? Sana ne? Adıma gelince bunun ne önemi var ki? İyi ama sizinle konuşurken size ne diye hitap edeyim ki Ne bileyim Kadın de moruk de ne dersen de Peki sen kimsin Neden benimle bu kadar ilgileniyorsun bakayım Adım İbrahim Yazarım ben Aa, Şimdi anladım Sana malzeme lazım galiba Yazacak bir şey bulamadın Onun için benim peşime düştün ha? Barba İçkimi hala getirmedim <gülüyor> Hey Barba şu televizyonu aç film seyrederim be Biraz da Günah Yılları adlı film var Şu meşhur artist Cahide'nin oynadığı film mi? Evet Ne kadında mı o Cahide biliyor musun? İnanmayacaksın ama ben o çok yakından var ha Kim mi? Cahideyi mi? Atma be <gülüyor> Sen kim o meşhur Cahide kim? <gülüyor> Oğlum ona da ufak bir macera bile olmuştur <gülüyor> Sen Nuri abini ne be O zamanlar böyle ağaç dalı gibi eğik değildim oğlum Yiyinip tıraşımı çektim mi Bir bakan bir kere daha bakardı Nur abine Ne haber Nuri biz senin gençliğini de bilirdik Ye, İnanmazsan Necmettin abiye sor Allah rahmet eylesin o tarihlerde şofördü kendisi Adam öldü sormak için öteki dünyaya gitmek <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii tabii gülün gülün <gülüyor> <gülüyor> Balı sokağındaki apostol da şahittir Toprağı bul olsun Bu cahide denen abdizle onun barında az kafa çekmedim ben ya, Nuri hiç yaşayan şahidin yok mu be Hep meftaları şahit diye gösteriyorsun he <gülüyor> Eh, bir gün tiyatrodan çıktım, yürüyorum, baktım peşim sıra bir kadın geliyor ee, Hemen tanıdım tabii, Cahideydi Yol karanlık, hemen yarıda yaklaştım Etraf karanlık Cahide Hanım, korkarsanız beraber yürüyelim dedim Hemen kabul etti ve koluma girdi Barba İçkim nerede kaldı Dur getiriyorum dur Hemen böyle Caide ile birlikte Apostolu barına gittik Orada da iki tek attık Cahide kafayı buluverdi hemen İlle de bir yere gidelim Diye tutturdu Hemen çıkarsın dışarıya Çevirilsin bir araba ee, Bak işte o zaman O şoför rahmetli Necmettin abiydi Oradan ver elini Yeter yeter sen pis bir yalancısın Ey, ağır ol bakalım Niye kızdın birden bire? Sen kim o artist kim be Utanmaz O kadın senin gibi Hepsizlere mi kalmış ha Şu haline bak Senin gibiler değil tiyatro oyuncusuyla dolaşmak Tiyatronun kapısından bile içeri Adım atamazlardı Sakin ol adam sakin ol Sanki seninle dolaştığımızı söylemişim de kızmış gibi bir halim var ya Sakin olun lütfen kadın sarhoş ne dediğini bilmiyor görmüyor musun Ama yalan söylüyor Yalan söylüyor o Cahide asil bir kadındı Bunun gibi adamlarla dolaşmazdı dolaşmadı da hiç Dalgalar en sert kayaları nasıl aşındırırsa içki de beni öyle yıpratıyor, aşındırıyor, eritiyordu. Yaşamak mıydı benimkisi? Hemen her gece hayal görüyordum. Bazen ilk kocam Cahidi. Ama çoğunlukla da kızım Nazlı'yı, yavrumu, bir tanemi görüyordum. Nazlı'm acaba kaç yaşında olmuştu? Bilmiyordum ki. Ama onun özlemini her saniye çekiyordum. Aklıma kızım geldikçe içki şişelerinin sayısı daha da artıyordu. Yavaş yavaş ayrıldığım kocamın bana verdiği para suyunu çekti. Sıra şöhretin doruğundayken... ...bana hediye edilen ziynet eşyalarına gelmişti. Bir şişe içki için bunları da yok pahasına satıp elden çıkarıyordum. Hayatım yavaş yavaş... Bir mum gibi eriyip gidiyordu. Barba, ey zar mı oldun be adam? Bir şişe içki getir bana. Hesabın çok kabardı ama Böyle giderse üç aylık maaşında yetmeyecek. Evet. Evet. Demek sen tiyatro oyuncusu olmak istiyorsun öyle mi? Evet Nuri abi hmm, Peki daha önce hiç çıktın mı sahneye? E, çıkmadım ama rol yaparım Nuri abi Hem gencim hem de güzelim Sahneye çıkmam için yetmez mi yani bunlar? Ooo yeter tabii yetmez mi hiç ya? <gülüyor> öyle heyecanlıyım ki bir sahneye çıksam Biliyorum eninde sonunda meşhur olurum ben Rüyalarımda bile görüyorum Adım afişlerde yazılı ...gazetelerde poz poz resimlerimi basmışlar. Benimle röportaj yapıyorlar. Hmm, sonra tiyatrodan sinemaya geçersin... ...sinemadan da sahne, ...şarkı falan söylersin... ...ondan sonra da köşeyi dönersin artık şimdi. E biliyor musun Nuri abi... Hmm. ...benim bütün hayalim... ...şu meşhur artist Cahide gibi olmak. O da sanat hayatını önce tiyatro ile başlamış... ...sonra da sinemaya geçerek şöhrete ulaşmış. Bir onun gibi olabilsem... Sersem Allah'tan isteyecek başka bir şey bulamadın mı sen Sakın onun gibi olmak isteme Sakın e, Ama o çok güzel çok şöhretliydi Evet sen de güzelsin Hem de onun kadar güzelsin Ama güzel olmak yetmez Eğer o güzel kafanın içinde akıl varsa Onu kullan kızım Güzelliğini kullanma meşhur olmak için Peki siz siz kimsiniz? Tiyatro sanatların en büyüğüdür Halkı eğitmek Onlara güzeli, çirkini, iyi kötüyü Doğruyu, yanlışı göstermek Tiyatro bir okuldur kızım Oyuncular öğretmen Seyircilerse Öğrencidir Ne güzel konuşuyorsunuz Siz de bir zamanlar tiyatroda oynadınız mı yoksa? Ben mi? Ben Herkese selam Kusura bakma Nure abi geciktim Kız burada mı? Burada işte İnci Hanım <gülüyor> Sana sözünü ettiğim kız bu işte Merhaba güzeli ya, Özkan <gülüyor> peşin peşin söyleyeyim İnci daha önce hiç sahneye çıkmam Ne fark eder be Nur abi Tam bizim aradığımız gibi işte bak Güzel kız tam turnelik yani ah, Turneye mi çıkacağız yani? Evet bir sürü şehir kasaba gezeceksin fena mı Hem bedava tarafından seyahat edeceksin Hem de 3-5 kuruş para kazanacaksın e Peki nerelerde oynayacağız Özkan Bey Her tarafta tiyatro salonunda Sinema sahnesinde çadırda e Peki afişlerde adım yazılacak mı Tabi e, soyadın neydi senin bakayım İnci batmaz İyi soyadın fena değil Tamam mı anlaştık mı geliyor musun bizimle turneye Anlaştık geliyorum Ne zaman gidiyoruz ha, Bana bir iki kişi daha lazım Onları bulur olmaz hemen çıkacağız E nerörle oynayacağım ben ne bileyim canım yolda karar veririz işte ee, Ya hamlet oynarız ya da şöyle çalgılı türkülü göbek havalı bir oyun oynarız hey, hey delikanlı bana baksana Bana mı sesleniyorsun teyze Evet Anadolu turnesi için oyuncumu arıyorsun Evet e, İstersen ben de geleyim ha sen de, seni ne yapacağım ki ben ya e işe ihtiyacım var Sonra iyi rol yaparım ben he? Hadi canım sen de iş arıyorsan Taksim sinemasına git Belki halini acırlar da tuvalette iş falan verirler Bana bak bana Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Biliyor musun Yok bilmiyorum Yoksa sen böyle meşhur bir artist falan olmayasın Cahideyim ben Cahide şu meşhur Cahide Eva, kadar işki fazla kaçırmışlarlaşılan. <gülüyor> Var be, bugün buna başka işki verme, yoksa kendini kraliçe saracak ha. <gülüyor> kraliçe ya, ne zannediyorsunuz? Kraliçe olmak için ille de başa taç giymek mi lazım yani? Evet, kraliçe ben. Yürüdüğüm yerlere ipekten halılar serilirdi. O zamanlar beni Romeo Juliet oyununda göreceksiniz ki. <gülüyor> Teyze sen oynasan oynasan bundan sonra ancak sefilleri oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ince kalk biz de gidelim. Dur gitme işe ihtiyacım var yemin ederim ki ben eski bir tiyatrocuyum inanmazsan bak. Bak şimdi Eyvah. Ah Romeo Romeo musun sen Eğer oysan Dostlarından kaçıp reddeder misin Kendini Tamam tamam kafa artma teyze hadi Sen, sen dinle Barba Kimsin sen Böyle geceye gizlenerek Sırrıma el uzatan Sen Romeo değil misin Yok ben Roma'ya falan değilim Özkan'ım Özkan Nasıl geldin buraya söyle Hem niye geldin Ben otobüsle geldim belediye otobüsüydüm Bahçenin duvarları bir zırh gibi Dikilmişken araya Ya ne yapışkan şeysin be teyze Hadi ince kalk gidelim ya Gidelim <gülüyor> ee, Dur dur gitme Şarkı da söylerim ben sonra raks da yeterim dinle bak sesim hala güzel Dinle Çalışmam gerek, yaşamam gerek. Dinleyin beni, seyredin ne olursunuz. Ramp ışıklarından, afişlerden, sinema jeneriklerinden, gazetelerin sanat sayfalarından sonra... ...tuvalet bekçiliğine layık görüldüğüm o günü hiç unutamadım. Ah, şöhret ah. Beni nerelerden nerelere sürükledin? Acaba gözümü yumsam, sonra tekrar açsam, o geçmişin masal kadını gene yaşar mıydın? Bu dramın, bu oyunun sonu mutlu bitmeyecek. Kendini içkiye teslim etmiş hangi insanın sonu mutlu biter ki? Ben bu oyunun son perdesini seyircisiz, alkışsız oynayacağım. Bu gerçek hayatın sonu da gene bir gerçekle bitecek. Hadi kapatıyorum artık dükkanı Tamam tamam Gidiyorum işte Şişemi de yanıma alacağım Hadi Eyvallah Barba Güle güle oh, Amma da içmişim bu gece Dur, dur bak yemiş Şişede kalmış mı hiç Birazcık varmış. <gülüyor> Onu da evde içerim. Ay sigaram neredeydi? Hay Aksiyebimi de bulamıyorum. Ay. Kadına bak. Ayakta duracak hali kalmamış. <gülüyor> Tam manasıyla küfeli olmuş mu be? Ee, <gülüyor> bana bakın, buraya baksanıza. Bize mi ses bu? Bize ya. <gülüyor> Gelin, yakayım, yaklaşın bakayım. Ee, ne var teyze, ne istiyorsun? Ee, sigaranız var mı? Ha, sigara, sigara. Ee, var var var. Ee, Al aa, bakalım. Eyvallah. Ha, dur yakayım, dur. Ee, ha, evet. aa, sağ ol. Yak bakalım. Sağ ol. Sağ. Ol. Senin ayakta duracak halin kalmamış teyze. Nerede oturuyorsun sen? Ne, niye, niye sordun ki? Kolumuza gir de evine götürelim seni. Yardım etmek istiyoruz sana. Ee, hadi be, siz kimsiniz de bana yardım edeceksiniz. Çek elini oğlum çek diyorum. <gülüyor> hadi başlayın gidin hadi. Bana bak, gel gidelim. Bu çok sarhoş. Laf falan anladı. Haklısın, Büyük. hadi gidelim ya. Bana yardım edecektiniz de bunca yıl niye beklediniz ha? Şimdi tutmuş yardım ister misiniz diye soruyorsunuz. Geç kaldınız, geç. Aa, şu duvardaki afişler benim değil mi? Vay canına. Kim bilir, kaç yıl önce asılmış bu duvara. Ay ne de güzelmişim o zamanlar. Şu gözlere, şu dudaklara bak. Kraliçeler yanında halt etmiş. <gülüyor> Demek ben bu kadar güzeldim ha. Bir de şimdiki Caiden'in resmini çekip de afişlere assalar. <gülüyor> kıskanıyorum seni caide. Hem de çok kıskanıyorum. Ama hayır Seni böyle bırakmayacağım Geberteceğim seni Ben nasıl mahvolmuşsam Seni de öyle mahvedeceğim Göreceksin sen Ben nasıl olsa öldüm Sen de öl Öl Heh. İşte yırttım seni işte yırttım seni duvarlardan Artık yoksun Cahide Şimdi sen de benim gibi Sefil düşmüş rezil bir kadınsın artık <Gülüyor> Artık ne sen varsın Ne de ben Gözlerim Gözlerim kapanıyor Sızıyorum ben <Gülüyor> Nereye yapıştıracağız bu afişleri usta? Aa şu duvara yapıştırabiliriz. Tamam. Aa usta kadına bak. Tam da uyuyacak yeri bulmuş ha. Oğlum ne? bırak dokunma. Bak. Dokunma kadına. Top atsan uyanmaz o ha. Baksana leş gibi iki kokuyor. Sızmış belli. He, biliyor mu? Ben bu sokağın kadınlarına çok acıyorum ha. Bir yerlerinden tane olsa, arayanları soranları olsa. Belki topluma geri dönerlerdi ama nerede o insanlık? Aa, şu afişteki kadın Cahide değil mi usta? Ha, bakayım. Ha, ya, evet o. Hey, hay. Hayrandım bu kadına ben biliyor mu? Ha. Bu hafıçları de eskiden ben yapıştırmıştım buraya. Hayret nasıl olmuş da üzerine başka bir afiş yapıştırmamışlar usta? Bir türlü elim varmadı üzerine kapatmaya. O kadar güzel, o kadar büyüleyici bir kadındı ki. E, peki ne oldu kendisine? Kimse bilmiyor nerede oldu. Neyse Hadi hadi işimize bakalım biz e, Kapatayım mı üzerini usta e Kapatacağız başka çare yok Bütün duvarlar dolu görmüyor musun Hem biliyor musun zaten ona olan Hayranlığım da bitti artık Sanat böyle nankör bir meslektir işte Varken iyisin Yokken ölmeden ölmüş gibisindir Hadi hadi hadi Yapıştır bakalım inci batmazın afişlerini Cahidenin üzerine Olur usta Eee eh. Dünya bu oğlum, kime yar olmuş ki? Yıllar önce duvarları bu posterleri süslerken şimdi onun yerini başka biri alıyor. Görüyor musun değil mi? He? Öbür günde başka biri olacak. Usta, he. sen onu bu artist kıza sor. Kim bilir şimdi hangi bulutların üzerinde yüzüyordur ha? Lan oğlum, nerede yüzerse yüzsün. Buna yalan dünya demişler. Kendine bağlanın, önce şişire şişire yükseklere çıkar çıkarmasına da... Sonra öyle bir yere çarpar ki insanı güm diye nereden gelip nereden gittiğini bilemezsin. <gülüyor> Usta sakın şu yerdiye tansaroş kadında bu çarpılanlardan olmasın ha. <gülüyor> <gülüyor> hadi, abi. hadi hadi yapısı <gülüyor> İçki ve Şöhret adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.